Açık Gazete Net Açık Adyo, Açık Gazetesi onun ve daha başta duyurduğumuz gibi yani birinci saatin başında programın bir bugün Dünya Radyo Günü münasebetiyle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden doçent Doktor Fırat Turan ve hem bu dünya radyo günü üzerine sohbet edeceğiz hem de kendisinin zaten yayını var. Gece Akademiden yayınlanmış Alternatif Radyo Yayıncılığı kitabı Demokratik Katılım ve Sosyal Dönüşüm Perspektifinden Alternatif Radyo Yayıncılığı kitabı üzerinden de konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, herkese günaydın. Günaydın. Ve Dünya Radyo gününüz de hep birlikte bir sizin de kutlu olsun bizimki de öyle. Evet. Ee, Dünya Radyo günü bugün çok önemli bir gün. Ee, ve ben bu önemli günde Açık Radyo'nun da 25. yılını ayrıca kutluyorum. Çok, radyo yayıncılığı alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyor Açık Radyo. Ee, derslerimizde de öğrencilerimize bizim e, verebileceğimiz çok güzel örnekler sunuyorsunuz. Bu anlamda ben de ayrıca teşekkür ederim. Hı. Siz bize anlatın ne demek alternatif radyo yayıncılığı kitabının aslında oluşum süreci benim e, yıllar önce Türkiye'de e, hiç e, istemesem de öğrenciyken popüler müzik radyolarında çalışmam ve 3 <gülüyor> senenin sonrasında e, bu yayıncılık biçiminden oldukça sıkılmamla başladı. Ee, ...akademik olarak da e, radyo alanında çalışmalar üretmeye başladım. Ve e, 2017 yılı benim için bir dönüm yılı oldu. E, doktor, TÜBİTAK doktora sonrası bursuyla e, Avustralya, e, Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde postdoc çalışmamı yürütme şansını elde ettim. ...radyo yayıncılığı üzerineydi orada da... Ee, ...Avustralya'daki altı e, farklı radyoda, dört farklı şehirde... ...ve bunlar üniversite radyosu bünyesinde topluluk radyoları olan radyolarda çalışmalarımı yürüttüm. Bir yandan e, İngiltere'deki bazı işte birazdan söz edeceğim o alternatif yayıncılık biçimleriyle alakalı e, araştırmalarımı yaptım... E, ...ve çeşitli yöntemlerle oradaki e, yöneticilerle irtibata geçtim... Şunu fark ettim yani Türkiye'de e, lisanslama nedeniyle ve daha pek çok sebep sayabiliriz. Yani ülkelerin sermaye yapısı, demokratik e, gelişmişlik düzeyi aslında yayıncılık biçimlerinde doğrudan etkileyen unsurlar. Ve e, Türkiye'de maalesef ki e, aslında dünyada da çok benzer bir durum var fakat alternatife ulaşmak batıda biraz daha kolay olabiliyor. Bizde e, tamamıyla müzik kutusu haline gelmiş durumda e, radyo yayıncılığı alanı. İstisnalar var ve işte Açık Radyo bu dediğim gibi önemli bir eksikliği dolduruyor bu kapsamda. Ben derslerde öğrencilere örnekler vermek istediğimde e, hep yani mütemadiyen bir Türkiye eleştirisi, mütemadiyen Türkiye'de yeterince örnek olmaması ve e, hani dünyada bunların çok farklı biçimde ele alınıyor olması gerektiğini düşünerek e, ve Avustralya'da da e, başta e, bir... Hast, çocuk hastanesinde bir radyoda bulundum. Orada e, gözlemleme şansı elde ettim. Ve İngiltere'den dünyaya yayılan çok önemli alternatif radyoyencilik örnekleri olduğunu fark ettim. E, aslında eğitim radyosu, radyonun eğitsel işlevine yönelik bir çalışma yapmak üzere e, oraya gittim. Fakat hastane radyolarının e, İngiltere'den yayılan hapishane radyolarının aslında sosyal fayda ve sosyal dönüşüm gücünün çok daha farklı bir taraftan ele alınıp e, ...yaygınlaştığını fark ettim orada. Yani 200'ün üzerinde, 250'in üzerinde... E, ...İngiltere'de hatta birlik haline gelmiş... ...dernekleşmiş hastane radyolarının... ...varlığını keşfettim. E, BBC'den ayrılan ya da emekli olan... ...ya da orada çalışan insanların... ...çok gönülden oralara destek verdiğini. Bu radyolarda e, içinde bulundum... ...söylediğim gibi aslında o çocukların, hastaların... ...genelki çok yataklı hastanelerde bulunuyor... Ee, hakikaten o radyoyu ne kadar önemsediklerini... ...bundan dolayı ne kadar mutlu olduklarını... ...ve nasıl güzel bir ortam hazırlayabildiklerini... ...ve radyonun e, gücünü biraz da aslında e, o alanlarda da ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Eğitim radyoları aslında yani 1920'lerin başından beri hep var. E, gelişmiş ülkelerde bu biraz daha tamamlayıcı eğitim işlevine dönmüş durumda. Ama... E, bazı gelişmemiş Afrika ülkelerinde çeşitli fonlarla hala örgün eğitimin bir parçası olarak da kullanılıyor eğitim radyoları. Ee, bu ...afet radyoları yine keza Yani afet radyoları dünyada çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de bunların eksiklikleri çok fazla. Biraz da bizim biraz önce yayına başlamadan önce aslında söylediğiniz şey... E, ...bizde ya ticari radyosunuz ya da e, işte kamu yayıncısı TRT'siniz. Onun yani esnek değil. Avustralya'ya gittiğimde bütün bu e, lisanslamaların... ...ne kadar çeşitli, ne kadar esnek, farklı olduğunu gördüm. Ve pek çok neden, yani yasaların da, e, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yasalarının bu anlamda ne kadar katı olması... E, ...bu yayıncılık biçimlerinde aslında gelişmesinin önünde önemli engellerden bir tanesi. Evet, yani Arjantin'de, Arjantin'de değil mi Radyo Kalifata? Evet. O... Evet. Kaçık radyo diyebileceğimiz evet. bir şey yani akıl hastalarının hastalar bulunduğu, akıl hastalarının diye adlandırılan hastaların bulunduğu yerde tamamen onların inisiyatifleriyle başlayan işte sılaha sonra da Manu Chao gibi müzisyenlerin evet. desteğiyle Doğru. gelişen. ...biz onu da baştan... ...keşfetmiş... ...bu radyo kalifatayı... ...ve çok etkilenmiştik doğrusu... ...çok... çok evet. ıı, ...kaçık radyo resmen... ...kaçıklar yapıyor yani... <gülüyor> şeyi, ...kaçık dedikleri toplumun... ...ama bizde de yani... ...başından beri işte 25. yılın içindeyiz... ...açık radyo olarak ve... ...şu anda mesela... ...bugüne kadar... ...1250'den fazla... ...1260'a yakın insan... Bin, yüzlerce farklı başlık ve evet. temada 1142 program yapmışlar. Ben de onu çıkarttım. Evet, bir önemli günü, bir rakam. Dünya Radyo Günü'nde. Yani dünyada bu kadar büyük bir çeşitliliğe ulaşmak. Bugün Dünya Radyo Günü'nde de çeşitlilik önemlirken. Evet, evet. senenin teması. Bu senenin teması bayağı... Yani kend, kendimizi övelim diye söyledi. Yani, yani. Hak ediyorsunuz bunu, <gülüyor> hakikaten. Özellikle Türkiye'de bu kadar e, alternatifin çok az olduğu bir ortamda e, topluluk radyolarının ne olduğunu yerinde görmekte istedim biraz ve aslında hani literatürde kitaplarda tarif edilir, anlatılır e, ama e, bizde Avustralya'daki topluluk radyoları e, Özel değil. Mutlaka bir üniversiteyle işbirliği içinde yayınlarını sürdürmeli. E, reklam almaları onların da mümkün değil. Ticari olmamaları sebebiyle orada reklam alamazlar. Her saat 20 dakika. Sponsorluk e, ancak gelirleri olabilir. Fakat onlar frekansları için ya da telif ücretleri ödemezler. Bu anlamda devlet tarafından desteklenir. E, bu onlara e, önemli bir alan açar tabii ki. Bizde ee, ticari bir çatı altında ama elbette ki aslında açık radyonun e, sahiplik yapısı, o gönüllülerin desteği. Bu anlamda radyo bir kitle iletişim aracı olarak zaten e, demokrasinin e, kitle iletişim aracı olarak temsili konusundaki en önemli e, araçlarından bir tanesi aslında. Çünkü e, o esnek yapısı e, radyoyu var edebilmek e, daha kolay. ...onu yaşatabilmek daha kolay ve bu anlamda e, asla tesadüfte değil. Yani UNESCO'nun 2012'den beri e, radyoyu öne çıkarma çabası ve radyo aracılığıyla söylenebilecek o çok önemli sözlerin... E, ...bir farkındalık yaratma amacıyla gündeme getirilmesi bir tesadüf değil. Radyo bir kültür, e, var olduğu günden beri bir kültür ve e, her zamanda değişmeye gelişmeye devam ediyor. ...evet yani biz de şöyle demişiz... ...mesela önümüzdeki uzun yıllar boyunca... ...bu ilk 50. yayın döneminde... ...4 Kasım'da... E, ...212 programcı... ...dostumuzla birlikte... ...145 ayrı program sunarken... ...çeyrek yüzyılı geride bırakıyoruz... ...diye bir metin... ...üretmiştik. Evet. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca... ...temel dayanağımız olan... ...dinleyicilerimizle yani... ...siz dinleyicilerimizle diyerek... ...onlara direkt hitap ederek... ...daha çok temas, dirsek teması, dokunma içinde olmayı... ...sürekli bir muhabbet ortamı içinde müşterek yaşama, müşterekleri savunmayı ve sürdürmeyi... ...ve yeryüzündeki bu harikulade hayatın haklarını bir arada... ...savunmayı amaçlıyoruz... ...her zaman söylediğimiz gibi... ...dinleyicisiyle bir bütün olan... Evet. açık radyo demişiz yani... Evet. ...topluluk radyolarının... E, ...özü aslında e, çalışmamın bir kısmı da... ...dinleyicilerle olan etkileşim... ...ve dinleyicilerin de birbirleriyle olan etkileşimiydi... ...ve diğer e, bildiğimiz man manada... ...ana akım popüler radyolarda olmayan şey... ...topluluk radyolarında... ...çok etkili biçimde var... Ee, ve o, o yapı e, güçlü kılıyor aslına bakarsanız. Yani benim deminden beri bir yanlış anlaşılma da olmasın ticari diye vurguladığım <gülüyor> şey aslında hani Türkiye'deki o yayıncılık biçiminin evet. gerektirdiği e, o esnek yapıların olmaması. Yoksa e, amaç ticari değil tabii ki. Hani bu, burası için özellikle konuşuyorum <gülüyor> yanlış anlaşılmamak adına. E, yapı. Bize sunulan o yasal e, düzenlemelerde sunulan yapıda ya e, kamu hizmeti yayıncısısınız ve işte kamu tarafından desteklenirsiniz özerk bir yapıda. Ee, ya da e, işte topluluk radyolarının e, böyle bir yapıda ancak gelişmesi mümkün bunu da açık radyo e, bu eksikliği kapatıyor Türkiye'de alternatif yayıncılık açısından tabi yapısal bir takım sorunlar da var çok. yani bu karasal yayın meselesi artık çok ciddi bir sıkıntı olduğu devlet müdahalesinden sonra evet. fakat dijital yayıncılık birazcık topluluk alternatif radyoculuğu bazı fırsatlar sundu. Doğru. Türkiye'de de ee, mesela Nor, evet. evet, Nor Radyosu Nor, yani. e, var. Ermeni, şey, Türkiye' Ermeni aktivistlerin radyosu. Karşı radyo var e, evet. hatırladığım kadarıyla. Onlar karşı Nor. hem bir muhalif e, olmaları anlamında hem de aslında Kadıköy'lü oldukları için kendin <gülüyor> karşı e, radyo ismini bir yandan kullanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir takım topluluk e, e, radyoları da var Türkiye'de yine. Bir de Radyogos var. Duydun Tabii. mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Program. <gülüyor> ama adı radyo evet, evet. dijital e, hakikaten çok önemli bir alan sağladı radyo yayıncılığına Radyo e, okuduğum bir kitapta çok sevdiğim bir laf vardı e, Radyo en kolay uyarlanabilen e, bu e, yakınsama uygulamaları için en uygun en kolay uyarlanabilen adapte edilebilen e, kitle iletişim aracıdır. E, hakikaten de öyle ve hala bugün güvenilirliğini de koruyor. İki sene önce yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da e, 14.000 bin dinleyici üzerinde e, Avrupa vatandaşı üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmanın sonucu Hı. hala Avrupalıların ...en güvendiği kitle iletişim aracının... E, ...radyo olduğunu ortaya koydu. Hani geleneksel bir misyonu vardır. İlk yıllarından beri... ...geçmişte televizyon çok etkili değilken... Evet. E, ...radyo hep en güvenilir... ...kitle iletişim aracıydı. Sonrasında işte ellilerle birlikte... ...televizyonun gölgesi altında kaldı ama... ...bugün gelişen teknolojiyle birlikte... ...işte o dijital yayıncılıkla birlikte... Ee, ve eğer yeterince alternatif, yeterince bağımsız, özgür, demokratik çeşitliliği e, sunabilen radyolar da mümkünse işte Avrupa'daki örnekte hala insanların internete rağmen e, ya da güvendikleri bambaşka kaynaklara rağmen radyonun hala ne kadar etkili bir araç olduğunu evet. gösteriyor. Evet, yani biz Matthew Lazar'la... ...profesör, bu... ...tarihçi Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bir söyleşi yapmıştık. Sonra kitabını da... ...elde edip okuduk. Yani Radyo 2.0... ...yani bu dijital radyonun... Evet. ...radyoyu... ...geleneksel radyoyu... ...ortadan kaldırıp kaldırmayacağı gibi... ...çok genel tartışmayı... ...sürdüren bir kitapta... ...asla böyle olmayacağını... ...söylüyor. Çünkü... Hı. Toplum radyosu bu demek zaten diyor. Yani toplum istemediği sürece teknoloji hiçbir şeyi değiştiremez Doğru. diyor. Bence de ilginç bir şeydir. Çok hoş bir muhabbetimiz olmuştu. Yani alternatif radyo yayıncılığı derken biraz daha açalım mı? Neyi kastediyoruz? Neyin alternatifi? Aslında ana akım ve sadece popüler içerik üreten, sadece müzik, eğlence, komedi ekseninde popüler içerik üreten radyolara alternatif... Pek çok alan mevcut Zaten kitapta da başlık Başlık anlatmaya çalıştım bunu İşte hastane radyoları, eğitim radyoları Afet radyoları üniversite radyoları çok önemli bir misyona sahip radyolar. Toplu, yani Bunların aslında belki ana başlığı topluluk radyosu olabilir ama artık işte yeni teknolojiyle birlikte topluluk radyolarının da son derece özelleştirilmiş alt birimleri e, ortaya çıkmış durumda. Hapishane radyoları bunlardan bir tanesi aslında. Yani öyle karasal yayını zaten mümkün olamayan bir örnek. Bir proje kapsamında e, hapishanede kapalı devreyle İngiltere'de ilk örneği çıkmış e, ve bunun e, aslında i, artan ...intihar oranlarına bir çözüm aranırken... ...radyonun buna çözüm olabileceği... ...biraz da hastane radyosu uygulamaların... ...onun psikososyal gelişim... ...insanların psikososyal gelişim süreçleri... ...üzerindeki olumlu etkileri görüldüğünde... ...bunu hapishaneye uyarlama fikri ortaya çıkıyor... ...ve e, kapalı devre yayıncılıkla... E, ...hem... Radyo programı yapabiliyor bu e, mahkumlar e, hem de e, o radyoları dinleyerek e, ciddi anlamda onların o rehabilitasyon süreçlerinde sosyal kaynaşma süreçlerinde önemli etkilerinin olduğu ortaya konuyor. Hatta hastane radyosunda şöyle bir örnek var e, İngiltere e, devlet e, bünyesinde özellikle destekleniyor çünkü yatak da kalış süresini dolaylı Aa, yoldan kısalttığı ortaya çıkıyor. Evet. Ve bu çok çok ciddi bir şey bu aslında. Çok önemli bir e, görevi, öne çok önemli bir işleve sahip olduğunu gösteren önemli örnekler. Alternatiften aslında kastım bu. Bu radyo yayıncılık biçimleri yaygın değil. E, öyle çok geniş kitlelere hitap eden yayıncılık biçimleri değil. Afet belki, Afet radyoları olağanüstü hal dönemlerinde e, bütün ülkelerde muhakkak ...olması gereken... ...hatta bütün radyoların herhangi bir afet zamanında... ...nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğine yönelik... E, ...içeriklerin, eğitimlerin düzenli kılındığı bir yapının olması gerekiyor ki... E, ...bildiğim kadarıyla e, Amerika'da bir eyalette, e, Arjantin'de e, düzenli bütün radyolara... ...çünkü bir araştırma yapılıyor, bu eğitim düzenli veriliyor... ...çünkü e, bir sel felaketi sonrası özellikle yerel radyoların buna hiç hazırlıklı olmadığı ve aslında... Başka bir senaryoyla karşı karşıya kalınsaydı o radyoların e, o felaketten etkilenen insanların zararlarını hafifletebilecek önemli etkilerinin olduğu e, bulununca e, buna yönelik eğitimler sıklaştırılmaya başlanıyor. E, bu anlamda da eksiklerimiz var tabii ki. Yani dünyada da böyle ama afet radyoculuğu da özellikle de bizim gibi e, afet riski yüksek olan ülkelerde... ...radyoların bu görevi de e, öne çıkıyor. Yani alternatif radyo yayıncılığı, radyoların e, yaygın, bilinen, e, daha fazla... ...açık radyoyu tabii ki bundan ayrı tutuyoruz, orası net. E, daha fazla e, alternatif içerik üretebilen... Daha fazla söz söyleyebilen ve bunu bağımsız biçimde bunu özgür biçimde söyleyebilen e, radyolar aynı zamanda işte söyleyeyim örneklerde e, sosyal fayda yönü güçlü olan e, ve e, toplumun daha e, farklı kesimlerinin bundan faydalanabilmesini sağlayabilecek yeni iş fikirlerinin de üretilmesi sonucunda çıkmış radyolar. Belki mağaza radyosuna da alternatif diyebiliriz çok yaygın ama yani Amerika'dan çıkmış ve aslında sadece ticari bir amacı olan bir radyo yayıncılık biçimi olduğu için onu zaten ayrı da tuttum, dahil de etmedim. Ama şu bir gerçek ki evet, radyo hakikaten en çok uyarlanabilen ve daha da ...çok farklı türlerde yaşamaya devam edecek... ...ve aslında hiçbir zaman ölmeyecek... ...dijital teknolojilerle birlikte... ...hatta etki alanı giderek Genişledi. genişleyecek... ...biz bunu bizzat yaşadık evet. mesela... ...yani evet. bu... ...podcast denilen olayla evet. ...dinlenebilirlik... ve ...izlenebilirlik oranımız... ...çok yükseldiğini evet. fark ettik ve... ...iletişim de çok artmış oldu... ...yani dijital platformlar üzerinden... ...dinleyenlerin... Din, ...dinleyicilerin... Dinleyici de değişti çünkü. Evet değişti. Son işte KONDA'nın bizim için yaptığı araştırmadan da net olarak ortaya çıkıyor ki... ...dünyanın dört bir tarafından, yalnız Türkiye'nin değil... Yani ...İstanbul bölgesel yayın yapan bir radyo burası ama... ...dünyanın dört bir tarafından yani... ...hem İzmir'den de Ankara'dan da çok sayıda dinleyicimiz olduğu gibi... Evet. ...hatta Diyarbakır'dan, Güneydoğu'dan <gülüyor> falan da... ...hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden yani geçenlerde bir toplantıda tesadüfen yani holokostla ilgili filmi seyrederken e, Letonya'dan bizi dinlemekte olan bir genç radyo genç bir akademisyenin aslında bulunduğunu da keşfettik. Yani böyle bir şey çok heyecan verici. Yani bu 1999'daki depremde de daha önce de ...sözünü etmiştik, ne yapacağımızı... ...tamamen... <gülüyor> ...el yordamıyla bulduğumuz ama... ...müthiş bir etkinliği olabileceğini... ...işte bu... E, ...afet durumlarında... ...ne kadar işlevsel olduğunu... ...açıkça gördük, yani bir dinleyici... E, ...elimde on iki tane küçük uçak var... ...size vereyim ne yapacağım <gülüyor> uçağı... ...diye yani depreme müdahale etmek için... ...böyle bir soru sorduğu bile... ...vaki oldu yani... onların yani çok il ilginç, ilginç bir şey... şey bu arada. Uçak, <gülüyor> evet. Yani mesela işte ilaç, ilaç dedikleri işte pestisit uçaklarını yardıma hazır diye verelim demişlerdi böyle de bir dönem hatırlıyorum yani. O zaman tam bir tersiz çevrimine dönüşmüştür radyonun kendisi hikaye boyunca da zaten insan yaşayarak öğrenebiliyor evet, yani. Evet o sınırlar kalkıyor. Yani baktığınızda kağıt üstünde bölgesel, yerel, ulusal diye ayrılırken aslında bugün sözünü ettiğiniz şey radyonun uluslararası bir boyutta dünyanın pek çok yerinden insanların bağlandık dinleyebildiği bir mecraya dönüşüyor. Yani radyo bundan olumlu etkilenen araçlardan bir tanesi. Televizyon öyle değil aslında. Televizyon olumsuz etkiliyor. Ama radyo hakikaten her anlamda ee, bu süreçten olumlu etkilenen e, ve kendine yeni yaşam alanları çıkartabilen bir mecra. Ee, bir de son, ben kendimizle ilgili son bir Tabii. şey daha eklemek istiyorum izninizle. Yani bu hakikaten rekor sayıdaki e, dinleyicinin 1250'yi yaşmış olan, 1260'a varan e, e, programcımızın ...sayısız farklı başlıklar... ...ve temalar yapıyorlar... ...yani bir yandan çizgiler de var... ...açık radyoda çizgilerin tanıtımı da... ...karikatürler de var... ...koku gibi son derece... ...soyut bir kavram üzerinde... Senelerce program yapılıp... büyük bir ilgiyle izlendi yani çizgisiyle bütün titreşimleri açık derken kokulara ve evet. şeyleri daha açık bir durumu var ve bu programcıların... yüzde 99'unun neredeyse gönüllü olduğunu da söylememiz lazım Tabii. yani bu da çok ayrı bir olay evet. yani bir tek sürekli her haftanın her günü program yapan birkaç kişi haricinde tümü bütün programlarımız göründü evet. bu da böyle bir şey yaratıyor yani bunu da söylemek çok istiyorum. önemli bir şey bu Evet, yani siz bugün ne yapıyorsunuz? Biz maalesef yetişemedik sizin faaliyetlerinize. <gülüyor> çok... Evet, çok isterdim aslında. Ee, önümüzdeki sene umarım ee, bağlantıyı koparmazsak. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bir radyosu var. 1993 yılından beri o da yayında. Ama e, kısa süre Karasal'dan yayın yapabildi. İstanbul'da üniversite radyoları için Karasal'dan yayın yapabilme olanağı maalesef ki yok. İşte bu yasaların hala belirsizliği, e, pek imkan vermezliği. ...buna. Ee, fakat web radyosu... ...olarak yayın hayatımıza devam ediyoruz. Biz de bir üniversite radyosu olarak aslında... ...alternatif olmaya çalışıyoruz... ...elimizden geldiğince. Öğrenciler... Ee... Yaygın radyolardan o kadar popüler radyolardan o kadar çok etkilenmiş biçimde bize geliyorlar ki bir program önerisi istediğimizde bize hep o bildiğimiz e, eğlence sözde eğlence komedi e, içeriğinin ne olduğu belli olmayan önerilerle ağırlıklı olarak geliyorlar ve ben elimden geldiğince onları hep yönlendirmeye çalışıyorum lütfen bir meseleniz olsun. Bakın açık radyo dinleyin. Ee, <gülüyor> uluslararası örnekleri var. Bunları dinleyin. Ee, bir, bir konu bulun lütfen ve o konuyu derinlikle araştırın. Ve bunu bir radyo metni haline getirip e, radyoda sunun. E, faydasını da görüyoruz. Bazı öğrenci yarışmaları var. Oralara e, gönderiyorlar ve dereceler de alıyoruz. <gülüyor> e, bu sene bir görme engelli bir e, bireyin... Bir günlük yaşamını aslında yarı kurgu biçiminde tasarladığı bir programdan derece aldı. Güzelmiş aslında. Evet. Bir öğrencimiz var. O Bu arada sizin sıkı takipçiniz Ömer Bey. Hı -hı. Evet, kitaplarınızı da edinmiş. Hatta bana hocam nasıl Hı -hı. ulaşabilirim diye gelmişti. Çünkü iklim sorunu ile ilgili bir program yapmak istemişti. Başladı da devam da ediyor ama umarım şöyle bir sorun olabiliyor. Web radyosuyuz. Dinleyici Hı -hı. sayımız... E, kısıtlı kalabiliyor evet. ve öğrenciler bir süreden sonra motivasyonlarını kaybedebiliyorlar. E, ama e, bu tür örnekler oluyor yani evet. e, otizmle ilgili farkındalık programları yapmaya çalışıyoruz. E, çok farklı alanlarda biz de elimizden geldiği kadar bir üniversite radyosu olarak, Alternatif olmaya çalışıyoruz. Bugün de her 13 Şubat'ta olduğu gibi e, alternatif içerikler üretmeye çalışıyoruz. Pek çok e, konsept belirleyip o alanda konuklar davet ediyoruz. E, bazen daha zengin, bazen tabii biraz daha e, kısıtlı geçebiliyor. Ama, Bugün yapacağınız etkinlik yani radyo programı radyo yoksa programı, tamam. Tabii. Yani biz 13 Şubat'ta genel yayın akışımızı durdurup... ...o güne hı -hı. özel bir akış belirliyoruz. Bunun Aynen, da iki hı. ay öncesinden çalışmalarına başlıyoruz. O güne özel konuklar, o güne özel konular... ...ve hatta o güne özel şarkılarla... E, ...böyle kutlamayı tercih ediyoruz. Harika. Gelecek sene mutlaka... Çok biz, isteriz. Biz de içinde olalım Çok eğer isteriz. hala yaşıyorsak. <gülüyor> Yıllar önce... E, ...bir... E, ...Mistik Müzikler... ...şimdi hakikaten yıllar oldu... Ee, ...özür de hatırlayamadığım için... ...sizin bir programcınız... ...aynı zamanda bizim radyomuzda da program yapıyordu... eş zamanlı olarak... Ee, ...bu e, büyü müzikleri üzerine... Hmm. ...bir programdı... ...yanlış hatırlamıyorsam... Ee, o, ...onun desteğini gördük... ...benim de ilki hani çok küçük bir anı... E, ...2007 yılında... ...yüksek lisans tezim... ...radyo dinleme ölçümleri üzerineydi... Ee, ve Açık Radyo da benim örnekle örneklemlerimden e, biriydi ve o zaman e, Jacques Cohen'le e, hmm, görüşme rahmet. evet rahmetli Jacques Cohen'le görüşebilmiştim sizin yönlendirmenizle e, önemli katkıları olmuştu benim için. Yani Açık Radyo'yla e, iletişimimiz e, işbirliğimiz bizim için de çok önemli evet çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür ederim yani e, Fırat Turan Dünya... Tufan, efendim? Tufan. Aa ben hep yanlış söyledim. Afedersiniz, ya evet. Frat Tufan Dünya Radyo Günü münasebetiyle bu buluşmamızı çok da genişletebilecek potansiyel olarak da gördüğümüzü söyleyelim. Alternatif değil. Radyo Yayıncılığı kitabınızı da cehaletime verin. Ay, <gülüyor> Henüz yeni görüyorum yani ama süratle. ...şey yapabiliriz... ...bizim Açık Radyo'dan da bahsediyordur... ...herde evet. burada eminim. Var. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çokluluk Radyosu olup da Açık Radyo'nun... ...Türkiye'den örnek olarak sunulmaması... ...mümkün değil. Nor Radyo, Açık Radyo... Evet. E ...örnek olarak var. Fırat Tufan çok teşekkür ederiz. Bugün böyle bir... ...özel yayın yapıyorsunuz, öyle mi? Evet, evet. Evet, Açık Radyo... Dünya Radyo Günü'ümüz hep birlikte hepimiz için e, kutlu olsun diyerek bitirebiliriz. Saat onda evet. oldu programımız. Çok teşekkür ediyorum ben de Dünya Radyo Günü kutlu olsun herkesin. Çok teşekkürler. E, evet o zaman bitiriyoruz. Ben deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robit Ayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Griscu da bize destek oluyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve Dünya Radyo gününüzde kutlu olsun. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. Çıkkası